ilerleyen sorular sorarsınız ve sorulara çeşitli yanıtlar verilir. Yadıklar daima gerekçelere bağlanır. Ve gerekçeler yer yer çatışır. Belki oradan insanlar birtakım doğrularını bulmaya yönelirler. Şimdi, kendi tecrübe dünyam açısından konuşursam, Tanrı kavramı aslında Ciddi bir kavram, hocam söyleyelim. Ciddi bir kavram, hakkında soru sorulması gereken bir kavram. Bireysel yaşantınızda bir tarihe inanmakla bir tarihe inanmamak yaşam biçiminizi köprü biçimde değiştiriyor. Yani tarihe inanan birisinin yaşam ve yaşam değerleriyle tarihe inanmayan birisinin yaşam ve yaşam değerleri tamamıyla farklılaşıyor. Bu yüzden öyle zannediyorum ki kim haklı sorusunu seçerken aslında şunu söyledim, felsefi açıdan yargıçlık yapacak değilim, böyle bir iddiam yok. Ama şunu ima etmek istedim, hepimiz aslında sonuçta eğer bir parça Tanrı kavramını irdeniyorsak teist, ateist ve agnostik argümanlarla yüzleşiyor ve kendimizin yargıcı olup karar veriyoruz ve bir hayat yaşıyoruz. Dolayısıyla Kişiler Tanrı ve Tanrı varlığına ilişkin argümanlarla hesaplaşırken ne kadar çok zengin verilerle ve zengin gerekçelerle yüz yüze gelirlerse o kadar daha kendi bilinçlerini oluşturma, kendi Tanrı tasavvurları ya da Tanrısızlık tasavvurları ne derseniz karşıtını oluşturma konusunda daha özgür olabilirler. Tabi şunu söylemek gerekir. Tarih kavramına ilişkin olarak sorulmuş sorular, bu soruları sorabilmek için e, demokratik ve özgürlükçü bir ortama ihtiyaç var. Tabii bireysel dünyamızda böyle değil bunu. Her birey kendi bilinç duvarının arkasında yalnız ve istediği soruları zaten kendisi soruyor. Sorun şu, sorduğu soruları açık bir biçimde, yüksek sesle tartışabilip tartışamamak. Türkiye'nin böyle bir problematiği var. Türkiye'de öyle zannediyorum ki üniversitede, akademisyenler, üniversitelerde bile ateist olan ama ateist olduğunu gizleyen ya da panteist olup, yani diğer teistik argümanların dışında çıkıp teistmiş gibi görünen, pek çok insanla karşılaşmaz mümkün. Ancak onlarla birebir diyalog kurarsanız, güven duyarlarsa o zaman sizinle, bazı şeyleri paylaşıyorlar. Bunun nedeni aslında fakir edelim ya da etmeyeyim. sosyolojik bir baskı hissediyoruz fikirleri tartışırken, özellikle Tanrı ve Tanrısal şeylere ilişkin. Tabii Tanrı'nın varlığına, varlığına ilişkin, lehinde aleyhinde, felsefe tarihi köpük tartışmalarla dolu. Yani Yunanlılardan <gülüyor> 21. yüzyıl modern dönemin filozoflarında bile yeniden ortamaymış durumda tartışma. Yeniden tartışılıyor. İnsanlar, dirençli kavran Tanrı kavramı. Yani her dönemde şu ya da bu şekilde karşınıza çıkıyor. Kişi olarak karşınıza çıkıyor, bireysel yaşantınızla, sosyal yaşantınızla karşınıza çıkıyor. İşte benim 5 yaşında çocuğum var, ben bir ilahiyatçıyım, benim çocuk daha Allah kavramı hiç duymadı. Şimdi ben kendi bir olarak şunu soruyorum, kendi yani dünyamda ayrı bir şey, benim kendi inanç sistemim ama ne zaman duyacak, duyacak ve duyduktan sonra ben ona ne söyleyeceğim? Bu bir anne baba için benim gibi, ya yani bu konularda kafa yoran felsefe yapan birisi için hakikaten güç bir soru, ciddi bir soru. Acaba ne yapabilirim? Çocuk. Bir çok şey öğrenecek bir var, o var, var, var bir çok şey öğrenecek. Sonra ben 18-19 yaşlarına geldiğinde, oğlum teistlerin argümanları, ateistlerin argümanları, hani bu agnostiklerin argümanları deyip, yolunu sen mi seçtin içeriği? Hani olarak da bu sorunda aslında karşı karşıyayız. Şunu söyleyeyim, tarih, felsefe tarihi aslında, bana sorarsanız, idealistlerin tarihi. İdealist, felsefenin başat olduğu bir tarih. Dolayısıyla felsefe tarihinde e, Tanrı var değildir önermesine Şimdi e, Yaman hocam bitti. Tanrı vardır ve var değildir gibi şeyleri önerme olarak ifade edeceğim. Çünkü felsefeyi zelene başka türlü çekemem. Tanrı var değildir önermesine inanan filozof, açıkça mutatışan filozof sınırlı. Ağırlık hep lekte olmuştur. Bu aslında felsefe tarihinde idealizmin egemenliğinin açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Buna rağmen felsefe tarihi okunduğunda, teoloji tarihi ile birlikte ateistler azınlıkta olmasına rağmen felsefe tarihi teoloji ile ilgili özellikle teolojik, metafizik sorunları tartışan daha iyi metafizik sorunları tartışan filozofların büyük çoğunluğu Tanrı'nın varlığını gerekçelendirme yoluna gitmişler. Tabi ateistler tepki gösterdikleri için daima tanrı olmadığı, tanrı vardır diyenlerin ortaya koydukları kanıtları ya da argümanları eleştirerek temellendirmeye çalışmışlardır. Bu anlamda şu söylemek gerekecek: iki tür ateizm var. İki tür ateizm var. Ben bu iki tür ateistle de karşılaştım kişide, kişisel şantımda. E bu tanımlamada iki tür ateist tanımlaması da bana ait. Şantım deneyimime ait. Bir tanesi, e, bütünlüyle, bütünlüyle Tanrı vardır diyenlerin argümanlarını çürüttürerek, çürüttüğünü düşünerek ateist olduğunu söylüyor. Ateizm beni kanıtlamak için tek gerekçesi, Tanrı'nın varlığının lehinde ortaya konmuş argümanları eleştirmek ve reddetmek. Onu başarılıysa ben ateistim diyor. Ben buna negatif ateizm demenin, yani bizim Türkçe'de söylersen olumsuz ateizm demenin daha doğru olduğunu söylüyorum. Çünkü ateizm konusunda teisti eleştirmekten başka yaptığı hiçbir şey yok. İkinci tür ateistler var. Bunlara hep yeterli olumlu ateistler diyebileceğim. Dinle çok ilgili. Ve dini dogmaları, dini metinleri inanılmı ilahiyatçılarını daha iyi biliyor. Yani bizde hafız vardır ya kültürde. Metinleri ezberlemiş, metinleri tartışıyor ve metinlerin tarihselliğini gösteriyor, çelişkilerini gösteriyor ve ilahiyat vakitlisine gelip hocalarla tartışıyor. O kadar kendilerine güveniyorlar. Yani böyle bir ateist dediğim bir şey de var. Bu sadece, bu gördüğüm benim Türkiye'de gördüğüm, batıda da var mesela. Dawkins var hepiniz biliyorsunuz. Dawkins tam anlamıyla benim dediğim gibi olumlu bir ateist. Yaptığı sadece teistlerin ileri sürdükleri Tanrı'nın lehindeki kanıtları çürütmekle, argümanları çürütmekle geçirmiyor. Kendisi ateizm lehine kanıtlar üretmeye çalışıyor. Ama yaptığı tek şey var, bunu söyleyeyim, görebildiğim kadarıyla. Şu, bu, Pozitif, olumlu ateist dediklerimi tıpkı teist gibi kapatılıyor. Tanrı vardır, teist gerçi biraz tırnak içinde kullanacağım bunu. Teist ve pozitif ateist için Tanrı vardır bir hipotez. Bir hipotez olarak karşınıza çıkıyor. Sınırılabilir bir şey, doğruluğu ya da yanlışlığı gösterebilir <gülüyor> bir şey. O yüzden pozitif ateist, sırf teistleri sürdüğü argümanları eleştirmekle yetinmiyor, Tanrı'nın olmadığını gösteren daha geliştiriyor. Bunu yaparken de çoğu kez şunu yapıyor, size söyleyeyim, görebildiğim kadarıyla. Boşluklardan beslenen, bilinemezcilikten beslenen, Tanrı kavramını o bilinemezce alanları çeşitli teorilerle doldurarak Tanrı'nın Tanrı boşluğunu gittikçe daraltarak yapmaya çalışıyor. Kimi kez de Tanrı kavramanın kendi iç, iç çelişki taşıdığını göstererek yapmaya çalışıyor. Bir de bunların üçüncü bir kesimi var, hepinizin bildiği felsefe ait, agnostik diye bilinen kesim. Bizi Araplara şey geçmiş, pekafeyi edinlediği geçmiş, yani delilere eşit gelirse ne yaparsınız? Yargıya askıya alırsınız. Yani yargına kaçırırsınız, işte agnosis dedikleri, yargıda bulunmak için yeterli veriye sahip olmadıklarını düşünenler. Ama benim kafamda iki tür agnostik var, size söyleyeyim, felsefi anlamda. Niye iki tür? Mesela ufolar var mıdır, yok mudur? Ha, ben şu anda agnostiyim. Kendisi de söyleyeyim. UFO var mıdır, yok mudur? Ama lehte şeyler artarsa lıkların değişebilir. Hepimizin hayatında vardır. X iyi birisi midir, kötü birisi midir? İlk tanıştığımızda belirsiz bir durum vardır. Ama deneyimimiz arttıkça bilinemezciliğimiz lehte ya da lehte ne yapmaya başlar? Gittikçe bozulmaya başlar. Bir de kökterçi agnostik Mesela sektüsempiriküs gibi, işte o şüphecilerin içerisinde meşhur. Bu kökte, köktenci agnostik dediğim kesin her ne olursa olsun, hangi koşul gerçekleşirse gerçekleşsin, asla Tanrı vardır ya da var değildir gibi önermelerin ne lehinde ne de aleyhinde hiçbir şey söylemeyeceğinden, bu, öyle bir durum ki bu dediğin agnostisizm, köklerce agnostisi, bunun bozulma şansı yok gibi gözükmektedir, teorik olarak. Ama hayatımda agnostik bir dönem yaşamış birisi olarak şunu biliyorum. Hiçbir agnostik, teorik düzlemde köklerce agnostik olarak kalamaz. Çünkü yaşam, yaşam, pratiklerle kendisini dayatmaktadır ve sürekli size kararlar alırmaktadır. Dolayısıyla kişi Tanrı vardır sorunluğunda öyle zannediyorum ki teoride agnostik takılarak sizinle konuşurken agnostik görünebilir ama iş dünyasında ya Tanrı vardır ya da var değildir önermesine lehte ya da aleyhte inanır. Bu yüzden bana göre bana göre aslında Tanrı vardır ve var değildir diye iki önerme var ve bu iki önermeye inanan <gülüyor> gruplar var. Tabi burada kavram kavramasını eminlemek için bir şey söylemek isterim. Teist kavramanı Türkçeleştirmek agnostik mümkün. Ateist Tanrı tanımaz, bana çok uygun gelmiyor. Şimdi biliyorsunuz batıda ateist hakemlerini humanist diyorlar. Yani şöyle bakıyorlar, teosentrizmin karşısında hünusentrizm oturuyor. Yani din daha kişi Tanrı odaklı bakıyor, dinden olmayan kimse ise insan odaklı bakıyor diyor. Yani, dolayısıyla kendisine ateist denilmesine karşı çıkan pek çok, Tanrı'ya inanmadığı halde pek çok yazarla karşılaşmanız, filozofla karşılaşmanız mümkün. Teistlerin içerisinde, teisttirimi Tanrı'ya inanan, Tanrı'ya inanan kişi ama bunun içerisinde pek çok şey var. şimdi. Ee, bizde Hallaç var, Sude var, işte batıda Spiroza var, bizde yine i̇bn Arabi var biliyorsunuz. Ee, bunlar bir parça, e, bizdeki değişle işte vahdit Vücutçu, batıdaki değişle işte Panteist. Şimdi onlarda da Tanrı ile evren o kadar içi çekin. Gazali'nin bir deyişini söyleyeyim. Şarap kadehiyle ilgili güzel bir şey söylüyor, işgahatülen var da. Şarap mı kadeh, kadeh mi şarap diyor. Ve panteizme düşmekten korktuğu için işte şöyle söylüyor. Sanki şarap kade sanki kadeple şarap gibi diyor. Oradaki sanki tırnak içerisinde panteizmden kendisini kurtarmak için bulduğu bir formu. Dolayısıyla İslam kültürü içerisinde, e, tasavvuf hareketlerinin içerisinde, vantiti vücuducu akımın içerisinde bu tür manevralar olsa da, bu tür manevralar olsa da, o düşünürleri okuduğunuzda, panteizm ve müthiş bir kaymayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii bunun nedeni hep pilot yiyoruz. En istik düşünürü, İstanbul dünyasını çok etkilemiş. Yine bir örnek aleykileri mesela Gazza'lı şöyle söylüyor. La ilahe illallah diyor, avamın tevhididir diyor, avamın. Ya sırada bir hesabı. La huve illa huve diyor, ve, ondan başka o yoktur demek. Seçkinlerin tevhiyeti diyor, diyor. Bu öyle bir makamdır ki diyor, o makama erdiğinizde fark ortadan kalkar diyor, fark. Ne meydana gelir? Cen meydana gelir. Fark ortadan kalkar. <gülüyor> Ağlan diyor, fark yoluyla Tanrı'ya ulaşır. Akıl yürütme fark yoluyla Tanrı'ya ulaşmaya çalışır. E, seçkin ise diyor, la hüle e olduğu için Gösteren ve gösterilen ayrı ortadan kalktığı için her şeyde Tanrı'yı görür diyor. Buna hatta meşrut bir de var. Her şeyi Tanrıyla görmek. Tanrı'da görmek değil. Tanrıyla görmek. Buna İslam kültüründe verilen ittihat terimi var. mesela, yani birlenme sözüyle. Şimdi. Ee, felsefi tarih adıtlarına baktığınızda, bir de bunun dışında modern dönemde, esas süreç felsefesinde vaytan bir örnektir. İslam kültüründe Muhammed İkbal belki örnek adına bir parça, bir parça süreç felsefesinde etkilendiği için. Palanteis Tanrı, onlar da Tanrı'ya inanıyorlar. Onlar da tam tersi, yani teistlerin aşkın Tanrısı, panteislerin içkin Tanrısını bir araya getirip, yeni bir sentezde bir yöreyle içkin, bir yöreyle aşkın bir tanrıyla ile karşı karşıya kalıyor. Şunu söylemek için bunu yaptım. Bir Panteist, Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için uğraşmaz. Bir Panteist, Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için uğraşmaz. Çünkü fark ortadan kalktığı için kanıt getireceğiniz bir şey kalmaz. Aynı yaklaşım aslında İblis-i da çok güzel bir şekilde var. Ya bu yatağını sezgilebilirsiniz ya da, da uslanlama yoluyla, istiklal yoluyla bilirsiniz. Genelde felsefi tarih yapıtlarına baktığınızda, Teist tehnitelendirdiğim, yani Tanrı ile evlen arasında fark gören ya da panel teist Tanrı bir yöreyle, içkin bir yöreyle aşkın diye göğlen, gören gören gruplara baktığınızda Tanrı'nın varlığına bulaşmaya çalışırken iki tür yaklaşım, bizde tek tür İslam dünyasında, bu bıtıda iki tür yaklaşım var. Bizde tamamıyla apesteli öyle bir yaklaşım var İslam kültüründe. İşte Kel söz gelimi, Hudus kanıtı diye bilinen, yaratılmışlık kanıtından yola çıkar. Sözgelimi Farabi, İblisina, daha gerisine gidersek, kim gibi düşünülere bakarsanız imkan kanıtından yola çıkarak Tanrı'nın varlığını göstermeye çalışır. Yine gazali sonrası felsefeyle etkileşip sonraki kelamla karşılaştığımız, ama daha çok İl-İslam felsefesinde karşımıza çıkan, nizam ve gaye delili diye bilinen bir dehil söz doğusu. Burada sorun şu, yani tutuş sardığım a delillerin hepsi Batılak kosmologik delil diyorlar, kosmosdan yani evrenden yola çıkarak Tanrı varlığının gösterilebileceğini düşünüyor. Başka bir değişle, başka bir değişle, evren Tanrı'nın bir delili ya da işareti olarak algılanıyor ve yorumlanıyor. Bu İslam kültüründe e, evrene bakarken evrende bir takım erkekler görmek, evrende bir takım Göstergeler görmek ve o göstergelerden yola çıkarak nesnel gerçekliği aşıp metafizik gerçeklik dediğimiz o gerçekliğe doğru bir yolculuk olarak karşımıza çıkıyor. Bir şey söyleyeyim, Kerancı Ulduz dediği açısından baktığınızda bir iki cümle söylemek gerekir. Evrende değişim vardır, değişim kendilerinden olamaz, eğer kendilerinden olursa bu teselsür imkansızlığı ilkesine yol açar o halde değişimi, teselsür sonsuz gidemeyeceğine göre zecre ve geriye, bir ilk nedeni olmalı. Değişimin arkasında yatan Tanrı'dır diyor. Evrendeki değişimi, dönüşümü Tanrı'nın varlığı kötü olarak görüyor. Nizam ve gayet ile baktığınızda tek kelimeyle söylemek gerekirse gördüğü şey şu, evren her düzenli fiil, her düzenli fiil, bilinçli bir varlığı gerektirir. Düzenlilik, rastlantısal ve tesadüf olarak ortaya çıkamaz, evren düzenli bir fiildir, o halde evrenin akıllı ve bilgili bir yaratıcısı vardır, diyor. İmkan deniline baktığınızda dediği şey şu, Mantıksal açıdan varlığı ayırıyor. 3 ayırabilirsiniz her yani çok biliyorsunuz, ya varlık zorunludur ya mümkündür ya da imkansızdır. İmkansız varlık zaten adı üzerinde imkansızdır olamaz. E, mümkün varlık vardır. Mümkün varlık ne demektir? Varlığı da yokluğu da eşit düzeyde olasıdır ama nesneler dünyasına baktığınızda bu varlık var olmuştur. Bu varlık nasıl var oldu? Kendi başına mı var oldu yoksa başka bir nedenle mi var oldu? Kendi başına var olamaz bu tesadüf imkan, ilkesiyle ters düşer. Sonuçta bir noktada durmalısınız bu noktada zorunlu varlık olan ilk varlıktır demeye çalışır. Bu batıda da böyle, bu deliller, bu apesteleri gördüldüğüm deliller, batıda da, doğuda da aynı şekilde sürekli karşımıza çıkmaktadır açıkçası. Evren, bir şekilde Tanrı'nın fiili olarak görülmektedir. Bütün inanç sistemi, şudur, inanç sistemi şudur, görünen şey şudur aslında arkasında genel bir kabul vardır, o kabul şudur. Evren dediğiniz şey, evrene içkin olmayan evrenin ötesindeki bir şeye işaret eder. Zorulan değildir bu işaret, dolaylı bir işarettir. Dolayısıyla bir istidlal Arapçadaki deyişiyle ya da nazarla Tanrı'nın varlığı çıkar sanmaya çalışılır. Apresteriori delilin de, örneği Batı'da vardır. İslam kültüründe ikimizi, Fahravi ve İblis, Sina'yı filozofların imkan delillerinin içerisinde bulmaya çalışır ama apreori delili, apreori delil ontolojik delil değil bilir biliyorsunuz ve delil aslında bana sorarsanız felsefi açıdan delil bile sayılamayacak kadar naibdir. Tek kabulü vardır. Varlık yetkinliği gerektirir. Ya da var olan yetkinliğe ee, inadır. S.A.T. Anselbus'un deyişiyle söyleyeyim. İşte e, var olan şey yetkindir. Tanrı kendisinden daha mükemmel, daha yetkili düşünülemeyen bir varlıktır. Yetkin varlığın olmadığını düşünsek, bu yetkinlik, yetkin olmamak demektir, eksiklik demektir. Dolayısıyla Tanrı var olmalıdır. Ama bu varlık hem zihinde hem gerçekte olmalıdır. Çünkü bir şey sadece zihinde varsa, gerçekte yoksa bu eksikliktir. Dolayısıyla Tanrı olduğuna göre hem zihinde hem de gerçekte var olmalıdır. Aslında başlangıçta kabul ettiği, Tanrı kendisinden daha yetkili düşünülemeyen bir varlıktır, daha mükemmel düşünülemeyen bir varlıktır, Önermesiyle önermesiyle bir e, sihirbazın gizlediği tavşanı sonuçta şapkasından çıkartması gibi yine de ortaya çıkartır. Ama delilin amacı şudur, delilin amacı şudur, kozmosa başvurmaksızın sırf mantıksal yollarla Tanrı mağazını kanıtlamaya dönüşürür. Mesela yine tek arkadan verirsek üçgen örneğidir. Üçgen, üç açılı şekildir ve benzeri gibi matematikten alınmış, Birtakım örnekler kullanılır. Teist, evrenden yola çıkarak daha çok batıda ve doğuda Tanrı'nın dar olduğunu göstermeye çalışır. Evrenin bir Tanrı'ya işaret ettiğini göstermeye çalışır. Negatif ateistin bütün yaptığı şey şudur. Bütün yaptığı şey şudur. Adnostik de bunu yapabilir, size söyleyeyim benzer şekilde. Bu delilleri çürütmektir. Mesela, Hudus derinliği nasıl çürütüceksiniz? Sesel sütü imkansızlığı ilkesini çürütürseniz delil çürür zaten. Mesela delile yaratabilecek ilk şey şudur, Tanrı yaratmazken yaratır hale gelmiştir. Tanrı değişti mi değişmedi mi? Değişmiştir. Her değişimin bir nedeni olmalı, o zaman Tanrı'nın da bir nedeni olur. Başka bir şey. Dinler zaten yoktan yaratmaktan söz ederler, oysa bu tür deliller yoktan yaratmaktan hiç söz etmez. Bu da ayrı bir tartışma dolusudur. Yine ciddiye alılabilecek eleştirilerden bir tanesi şu: Niye sonsuz diyor ki evrenin sonsuz olması imkansız. Eleştirilerden bir tanesi cihazın sonsuz ciheliği imkansız. Ama Tanrı gidiyor ya. Yani. varlık olarak Tanrı nihai sonsuz. Bir kabul var zaten. Daha öte delile ödetilebilecek, işte bu şeylerin bir tanesine ödetilebilecek başka şeylerden bir tanesi. Mesela Kelamcın'ın geliştirdiği şekilde söyleyeyim. Tanrı evrendeki her şeyi doğrudan nedeni, dolayı değil doğrudan nedeni. Dolayısıyla bu ciddi bir sorun açıyor ve Tanrı iyi şeylerin nedeni olduğu gibi kötü şeylerin de nedeni haline gelmiş oluyor. Ve negatif bir çıkış noktası da şu, bu kötülük sorununu Tanrı her şey kadir, her şeyi biliyor takdir ediyor ve yaratıyorsa o halde kötülük sorununu nasıl açıklayacağız? Ciddi bir felsefi, yeni bir soru. Bu aslında güçlüğe güçlükle karşılık verme denitilendiğim bir ceder yöntemi. Çok net bir biçimde kullanılan Yine düzen kanıtına yönetilen başka ciddi bir eleştiri ve evrendeki düzensiz göstermek. Sonra başka bir şey. Evrende erek görüyorsunuz, gaye görüyorsunuz. Erek dediği şey ya da gaye dediği şey ne olabilir? İşte efendim bir taş daha düzen, gaye, düzen görüyor. Ya güzel estetik olabilir, vaktiniz nesnede estetik bir güzel görürsünüz. Ya yani her nezlediğin düzeni belirli bir amaca dönüp düzenlenmiştir ya da nedensel düzen vardır. Dominat taşın etkisi var ya, nedensel düzenlediğimiz. dediğimiz. Genelde teistlerin kafasındaki düzen fikri gayi düzen. Bunu da Aristoteles'in müthiş bir etkisi doğduğunda söylemek gerekir. Ee, evrende boşu boşuna hiçbir şey yoktur ifadesi de çok etkili olduğunu görüyorsunuz. Ee, Evrendeki her şeye gaye yüklemek. Bu ciddi bir problemden oluşturuyor. Şöyle bir sonuç. Gaye sanki nedeni var etmiş gibi bir saçmalığa yol açıyor felsefi anlamda. Başka bir sonucu var. Nesneler dünyasına antropomorfist bakmak. Nesnelerin her birine gaye yüklemek. Daha da problematik olan devlet ve kanatı gösterdiği gibi, tarlıya akıl gibi, bilinç gibi İnsanoğlunun yücelttiği ve kutsallaştırdığı ve yasal olmanın belki de en temel göstergesi olan aklı ve bilgiyi götürüp Tanrı'ya iliştiriyorsunuz. Hem de bunu nasıl yapıyorsunuz? İslam kültüründeki deyişiyle söyleyeyim, muhalefet ünl-havadisi demenize rağmen yapıyorsunuz. Yani Tanrı hiçbir şeye benzemez demenize rağmen yapıyorsunuz. Nasıl için Ya. Negatif ateist dediğim, kimselerin bütün ortaya koyduğu şey gözü itibariyle bu. Pozitif ateistin yaptığıyla ilgili bir örnek vereceğim. Bir örnek vereceğim. Mesela daha kesin yaptığı. Düzen deliğini eleştirmekle kalmıyor. Düzen deliğini eleştiriyor. Ve zahmet ayet elini eski değiştiği eleştirmekle kalmıyor. Ardından Darwin'in Natural Selection'ı diyor ayıklanma diye nitelendirdiği o öğretiyle o öğretiyle aslında Tanrı'nın işinin elinden alındığını ve Tanrı'ya gerek kalmadığını söylüyor. Burada kafasındaki yapıyı ben çok iyi kalmıyorum onun. Tanrı vardır bir hipotez. Her hipotezimiz bir şey açıklamak için isteriz. Eğer Tanrı'ya başvurmaksızın Esneler dünyasındaki bazı şeyleri açıklayabiliyor isek tanrıya bir varsayık olarak ya da hipotez olarak daha doğru öyle iş gerek kalmamış oluyor ve onu bir tarafa itmeye çalışıyor. Pozitif başka bir örneği, diyelim mesela Freud. Freud tam bir pozitif <Gülüyor> Onun biliyorsunuz bütün psikonalitik teorisi, sağlıklanlık ve cinsellik temelli oturan o şey, dini getirir, boyutus kompleksiyle ilişkilendirir, hatta mücadele edilmesi gereken, soyutlanmış bir baba oğlunu tanrı fikrinin ortaya koymaya çalışır. Yine, Evel Turkal, hepimiz biliyoruz biraz çok kullanırdı. Din sosyal bir realitedir deyince dindarların çok hoşuna gider sosyal bir alet demek aslında dini toplumun üretti demek, ürettiğini söylemek demek açıkçası. Yani bu açıklık ortada. Ona bakarsanız din aslında toplumsal bilinçaltının emredici yargılar olarak karşınıza çıkıyor. Tanrı da toplumsal bilinçaltının kimlikleşmiş şekli. Başka bir ateizm türü daha var. O müthiş de size söyleyeyim kişisel yaşantılıda karşılaştığı pozitif ateist türü. Dini metinleri, Analize ederek tartışarak diyor. Mesela bana denildiği gibi Tebret diye daha hep, Ebu Lehem'in eliyle kurusun. Tanrı dua eder mi diyor. Tanrı ben dua eder mi? Ya da Elhamdülillahirabbilalemin. Tanrı alemlerin Rabb'i Allah'a hamd olsun der mi? Bu tür yapanlar var. Bunun dışında dini metinleri, dini metinleri mesela biliyorsunuz ben İslam ilahiyatçısı olduğum için daha çok İslam ilahiyat vererek göreceğim ama şeyden de, Tevrat da biliyorum, Tevrat'tan da verilir. Akşam oldu, sabah oldu, akşam oldu, sabah oldu, yedinci gün Tanrı oturdu. Tanrı, Tanrı dinlendi diyor. Tevrat ne diyor? Kur'an'da buna ne diyor? İstevâ alâ âşihî diyor. Tanrı kürsüsüne oturdu diyor. Dinlendi demiyor. İstevâ alâ âşihî diyor. Başka bir şey, dini metinlerde peygamberin ortaya çıktığı dönemin siyasal, sosyal, kültürel yapısının dini metinleri biçimlendirdiğini ileri sürerek bunun beşeri olacağı, tanrısal olamayacağını ileri süren pozitif ateistlerle karşılaşmanız mümkündür. Ben toplayacağım ve kapatacağım. Bir, kendi önermeler halinde söyleyeceğim. Ne ontolojik delil, ne de kozmolojik delillerin birisi Tanrı'nın varlığını kanıtlamaz. Kanıtlamak aslında göstermek demektir. Demonstration diyor. Göstermek demektir. Hadi varsayalım evlerin aşkın bir ilkeyi gösterdiğini düşünelim. Bu aşkın ilke nedir? Bu yüzden iddiam şu: bir teistin kafa yapısı bir ateistin kafa yapısı bana göre aynı şeylerdir. Özellikle, pozitif Birisi, evrenden yola çıkarak Tanrı vardır sonucuna gitmeye çalışıyor. Biri evrenden yola çıkarak, Tanrı yoktur dedi, yani, sosyal yaşantısından gitmeye çalışıyor. Biri, insan ve zahatlarından, psikolojik yaşantısından, sosyolojik yaşantısından yola çıkarak Tanrı vardır sonucuna gitmeye çalışıyor. Sosyolojik değil, ahlak değil ve benzeri. Bir diğeri, insanın psikolojik yaşantısı, sosyal yaşantısı ve benzeri de dinin açtığı sıkıntılardan yola çıkarak Tanrı yoktur. <gülüyor> Gerçekten varlığını ya da yokluğuna evren Tanrı'nı işaret eder mi? Benim inancım felsefi inancım şu, evren hiçbir şey işaret etmez ancak kendine işaret eder. Evren sadece kendine işaret eder. Agnostik durumunu zaten söyledim ve agnostik Agnostistin bana göre bir hile. Açık, yani bunu ben söyleyeyim. Bireysel yaşantısı açısından insan agnostik kalamıyor. Demin söylediğim gibi, hayatımızda böyle bazı durumlarda agnostik kalabiliriz, bazı şeylerde. Ama ne ile ilgilidir? Arkadaşım, dürüst birisimiz o insan değil midir? Bir süre sonra öğrenirsiniz. Ama Tanrı gibi, vardır ya da yoktur gibi, benim söylediğim gibi, karar verdiğinizde hayatınız değişiyorsa, çok uzun süre agnostik sevinde kalamayacağınızı inanıyorum. Eğer kaldığınızı düşünüyorsanız, kaldığınıza inanıyorsanız ben size agnostik değil, Tanrı sorunu karşısında vurdum duymaz derim. Sadece diyebileceğim tek terim budur. Yoksa bir karar verilir. İnsanlar bir karar verir. Şimdi ta evren Tanrı'nın varlığına ya da yokluğuna işaret etmiyorsa, agnostik zaten bir kenara bıraktık, şimdi gelelim. Kim haklı ya da haklılığımızı nasıl göstereceğiz? <gülüyor> tanrı varlığın sorunundu benim değişimle ontolojistemioloji çöküyor. Ontolojisiyle yani varlıklardan yola çıkarak tanrı diyeceğiz hiçbir şey yok. Ama farklı epistemolojiler geliştirebilirsiniz ontolojilerin dışında. Mesela sıfıracısaliteye dayalı a priori demiyorum. Sıfıracısaliteye dayalı olasılıklarıdır ya da şeyler üzerinde konuşabilirsiniz. Bir o Ufoların yok olduğunu göstermek, ya da ufolar vardır ya da yoktur üzerinden gidelim. Bir şeyin varlığını, bir şeyin varlığını varlığına işaret edebilmek için, varlığına işaret edebilmek için epistemik temel çok önemlidir. Bir epistemik gerekçeniz varsa ona vardır diyebilirsiniz. İşaret edebilirsiniz. Ama başka bir tersden bakalım, yokturu göstereceksiniz. Her bir şeyle ilgili hiçbir ipsi demeyin temeliniz yoksa, hiçbir ipsi demeyin zemininiz yoksa, yoktur diyemezsiniz. Şimdi burada şu bir sonuç çıkıyor, benim bakış açımdan. Atist Tanrı yoktur diyor, teistatist var Atist, teistat Tanrı vardır diyor. Ateistin tanrı olmadığını göstermesi için, tanrı olmadığını göstermesi için, eğer felsefe yapıyorsak, benim dediğim gibi onta epistemolojiden çıktık, olasılık üzerinden yürüyoruz, evrenin her tarafına bakmış olması gerekir. Çünkü yoktur'a işaret etmeniz lazım. Kaldı ki yoktur'a işaret edemezsiniz. Dolayısıyla epistemik anlamda baktığımda ben ateistim işinin teisten daha zorluğuna inanıyorum. Bu hasta istatistik benim dediğimi doğruluyor. Dünyada ateistlerin oranı en abartılan rakam, dünyada ateistlerin oranı agnostikler falan dahil, bu yeni bir istatistik, yüzde 24 civarında olduğunu söyleniyor, gizlileri dahil. Tahmini bir şey. Dolayısıyla yüzde 75, 76'sı insanların tarihine inanıyor. %76'ın aptal olduğunu düşünemelisiniz. Yani bunu açık ve net söylüyorum, aptal olduğunu düşünemelisiniz. Bu insanlar bir karar veriyorlar. Ha burada başka bir şey söyleyeyim. Bunların ne kadarı dindardır? Tarihe vardır diyenlere. Bu, yani. bu ayrı bir tartışma konusudur. Yani bir tarihe inanmak, bir dine inanmayı gerektirmemeklidir. Nitekim kimi filozoflarda Tanrı, bir koyun ya da bir varsayı olarak ele alınmaktadır. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Ateist ve teistin durumu gerçekten birisi varlığı, birisi yokluğu göstermek için uğraşıyor. Her ne kadar safsatlı olsa, bir teist daima, daha ötesi, daha ötesi, daha ötesi diye düşünebilir. Sizi hep bilinemeyen noktalara çekebilir. Teistin, ateistin buna karşı yapabileceği çok fazla bir manevra alanının olduğunu zannetmiyorum atı sanatçıda. zaten o kadar ilginç bir Tanrı tanımıyla karşınıza çıkıyor ki... Tanrı zaman ve mekân testi yapıyor. Hiçbir şeye benzemeyen bir varlık haline getiriyor. Yani bizim, hani şey Bektaşi demiş ya, ''Tarih ne sahadan öyle, saldırır, saldırır ne ne arkada ne görülür ne şey. e, yok diyecekti, diyemiyor.'' demiş. Şimdi teist tarihi öyle yabancılaştırıyor ki resteler dünyasına, ateistin işi daha da zor hale geliyor. Çünkü aradığı şey samanlıkta iğne aramak değil, neredeyse Bektaşin'in dediği gibi yoka benzer bir şeyi aramak ve onun olmadığını göstermek. Kabaca söylersen benim felsefi çözümlerimde neden şu, bir şeyin var olduğu iddia etmekle bir şeyin var olmadığı iddia etmek, işte birkaç bakıldığında olmadığını söyleyenin durumu her zaman daha güç ve daha zor. Evet. Bunu ben görüyorum. Hocam, e, bildiri başlığınızla ilgili sormak istiyorum. <Gülüyor> hani kim aldı? Ne ismi ne ismi? Mustafa ne ismi falan ne ismi? E, bu dönem öğrencilerle tanrı tasavvurları ile ilgili konuşurken e, tek tek onlara sordum. yüzde ilgisinden fazlası kendisini teis olarak söyledi. Bir kısmı deis olduğunu, bir kısmı hem deis hem teist olduğunu, bir tane birkaç tane çıktı, bir tane de agnostik çıktı bir kişi. Fakat dersin sonunda daha sonra görüştüğümüzde hocam ben vazgeçtim ben agnostik değilim deistim diye değiştirdi. <gülüyor> Benim görüşümü sordular, ben parantez olduğumu söyledim. Nasıl olur hocam bu dediler, zamanla anlarsınız diye geçiştirdim. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Aslında kişi ister dindar odaklı baksın, ister insan odaklı baksın konuşmanızda dediğiniz gibi. Yani akıldan hareket ederek isterseniz yola çıkalım ya da dini taklitlerden hareketle yola çıkalım. Sonuçta kendimizi geliştirmekle sorumlu mükellef olduğumuzu düşünüyorum. Yani ister taklit edelim, ister tahkiki boyuta ulaşalım, sonuçta varacağımız yol çünkü akılla sorular soruları doğuracak ve cevaplar tekrar soruları doğuracaktır. Yani ne ben ne sen boyutuna ulaşacağımızı düşünüyorum, manevi gelişim sürecinde ve kim haklı sorusunu sorma konumu birazcık da Tanrı rolünü oynamak değil mi? Evet, ben bunu başta söyledim zaten, bildirimin başlığını şu amaçla verdim. E, Felsefi bir yargıç değil de her insan sonuçta kendisi karar veriyor ya. Ben bunu şunu söylemeye çalıştım. E, ateist, ateist var agnostiklerle ilgili işte argümanları ortaya koydu. Sonuçta kim haklı sorusuna her birey kendi vicdanında kendisi yanıt verecek. Kim haklı sorusunun yanıtı her bireyin kendi vicdanında saklı. Dolayısıyla e, provokatif bir soruydu. Biliyorum ama bunun amacı şuydu. Bu soruların sorulması, bireyler dünyasında soruyor zaten, açıkça da sorulur, tartışılabilir benim yaptığım gibi. Öyle zannediyorum ki bir dindar da olsa, bir ateist de olsa benim söylemimden ilite olmamıştır. Çünkü ben hiçbirisine haksızlık yapmadan, dilimin döndüğü kadar, anladığım kadarıyla bazı şeyler göstermeye çalıştım. Ama sonuçta kendi yargım var, benim yargım şu, Tanrı vardır önermesini... Savunanın durumu tari var değildir. Savunanların durumuna göre benim epistemim, onun epistemolojisi olmuyorum ama daha bir adım daha şeyde. Çünkü onu bunu gözlemek imkansız istemek istiyorsunuz. İmkansız istemek. Evet. Bahsetmedim çünkü evet e, oldu. Evet doğru söylüyorsunuz. Çünkü teist, e, parteist, paranteist ben size derken attığım teist. E, Birer cümleyi aslında güzel hocam dediği için söylemek lazım, teiste göre Tanrı faaldir, sürekli etkildir, o yüzden ona dua ederiz. Teiste göre Tanrı yerleri yaratır, yasalar yerleştirir bir daha karışmaz, biraz atıl, emekliye ayrılmış bir Tanrı tasavvuru gibidir. Panteistik Tanrısı örtük bir dinsizlik olarak görülmüştür yerler, yani Tanrı yoktur diyemiyor da Tanrı evrenden ayrılamaz diyor. Diyen var. E, Paranteistlerde ise Tanrı çift kutuplu, Tanrı bir yönüyle evrenin içinde, bir yönüyle de evrenin dışında. Bu şu ana kadar gördüğümüz, ortaya koyduğumuz din felsefi tartışmalarında karşımıza çıkan Tanrı tasarımları, Tanrı tasavvurları daha da işte. Beraber bir kere Tanrı var buna içerisinde bir tek panteistlere ayırdım. Çünkü onların Tanrı varlığını kanıtlamak bir şey yok. Yasin hocamın meşhur bir şeyi var, bir programda da anlattı. Fahrettin Razi'ye ilgili soruyorlar. Ee, bir yere gidiyor, herkes geliyor, bir adam. birisi hoş geldin demeli gelmiyor. O da merak ediyor, kendisi gidiyor. Diyor ki, niye gelmedin diyor. O da onun önünü kesmek için tarihi ne ile diyor. O da diyor ki, 50 kanıt tüzdüm diyor. diyor. Yazık sana diyor, demek ki 50, 100 kanıt mı? 99 kanıtı mı? Dese de diyor, 199 kanıtı varmış? Bu benim vahduti vücutçularda genelde gördüğüm bir yaklaşım tarzı. Yani kişi benliğinden uşkuruyor abi. Gibi, böyle bakıyor. Ee, öncelikle bir ateist ile e, dine yanan bir insanın e, birbirleriyle olan ilişkisini değerlendirirsek, e, bir ateistle, de negatif ateist olarak tanımladığınız insanlardan ben de çok şaşkın e, Bu durumda şöyle bir e, şey söyleyebilirim. Şimdi e, şu şekilde bakarsak, e, toparlamaya çalışıyorum, bakmayın. E, öncelikle dinin kendi içerisindeki e, çelişkilerini bir yitirin bize gerekiyor. Yani bir ateist, kendi dinlerini kanıtlamak için e, dinin çelişkilerini kullanıyor. Bunu siz de örneklediniz. Mesela ben şey söyleyeyim, size sözünü keseyim de, kutsal kitapların bir de tarih, çelişkiler taşıması tarih yoktur anlamına gelmez. Yani benim dini, dini metninden yola çıkarak tanrı yoktur diyemezsiniz. Yani de İslam'ın metninden, ne Hristiyan'ın Nehudin'in metninden. Dolayısıyla bu farklı bir sorun şeye gelir. Yani bir ateist, pozitif ateist gelip dini metinlerde çeşitleri gösterse bile, mesela bir panteistim ya da bir deistim tanrısına hiçbir şey yapamaz. Hatta bir müminin bile şöyle düşünebilir, mümine hemen şöyle söyler, vallahi olabilir, 23 yılda Hz. Muhammed bir sürü mücadele verdi, olacak tabi yalpamalar, bu yalpamalar Kur'an'da yer alıyor diyebilir. Ne olacak yani? Sonuçta metafiziği kurtarmak değil <gülüyor> Yani eve çalıştığım şu. Öncelikle din kendi içerisinde en azından tutarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir ateistin argüman olarak aldığı noktalardan bir tanesi dinin çelişkisi. Ama dinin kendi içerisinde çelişkileri de var. Mesela bunu şöyle örnekleyebilirim. Katolik kilisesinin orta çağda calı avlayıp daha sonra aynı kilisenin cadının hiç var olmayan bir oluşum e, olduğunu söylemesi zaten bir giromu. Ayrıca da e, Eyüp Bey'in de e, kendisine cevap hakkı olmadan hmm. onu da yapmak istiyorum. Kendisi e, İslam alimlerinin e, bazı bilgilerin, bilgileri kullanılarak, intihal yapılarak Darwin'in teorisinin oluşturulmuş olduğunu yönetip, bu tarzda bir şey söyledi. Yani e, görüyoruz ki dinde de e, yani koşullar değiştikçe bazı Kalıplara girme var, yani atıyorum evrim teolojisinin gerçekliği çok yakınsa buna uydurabiliyor kendisi Toplum çünkü bunu istiyor. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, dinin kendini şekillendirmesi? Şimdi e, dediğini anladım, işte Derida gibi konuşmuşam ama, Derida'ya tam katılmasam bile. Sonuçta işte, din konuşursam, din bir metin. Din bir metin, yani açıkçası. Gel yani, mümin için başka bir şey de, bir akademisyen için din bir metin. Yani İslam olduğunda hadisler ve Kur'an var. Siz metni okuyorsunuz ve metni anlamaya anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Tabii şimdi burada uçuk, e, fukolojili falan tartışmayacağım. Metin mi bizi, söylenme mi bizi inşa ediyor, biz bir söylem inşa ediyoruz. Böyle şeyler tartışmayacağım ama görünen şu ki, kılavuz istemiyor. Sosyal değişime bağlı olarak din sürekli ne yapıyor? Yorum, yorumla kendisini yeniliyor. Mesela bir örnek vereyim, e, yaşa nedir bir fenomen olarak Türkiye'de? İslam'ın kapitalistleştirilmesidir. Kapitalizm oluydu, İslam'ı herhalde olacak. Bu kadar mı Burada biz özgür şekilde bazı fikirleri savunacağız. Bazı fikirlerin karşılıkları ortaya çıkacak. Ben buradayım. Göreceğim. Buradayım. Hayır, <gülüyor> buyurun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben biraz önce Edip Hocam zamanında da sor, soru sormak için söz hakkı istedim. Benim bende. Ama Edip Hocam'ı da bir şeyine değinerek bağlantılı olarak size geçeceğim. Edip Hocam bir yerde dedi ki Müslüman, Özgür bir şekilde Tanrı'ya bağlamadır. Bu ilahiyatçının Quran Kerim'de leyle seçtiği ayetlere benzer. Müslüman bana göre boyun eğen, teslim olmuş kişidir. Arapça'nın bütün sözükler sözcüklerde bu böyle geçer. Kayıtsız, şartsız inanmayı gerektiren bir dinde de boyun eğmenin özgür bir şekilde, özgür bir şekilde bağlamak değil. Bu çerçeveden sizin bir deyiminize geleceğim. Bir yerde dediniz ki evren Allah'ın varlığını ve yokluğunu kanıtlamaz göstermez. Bunda çok nötr kalıyorsunuz. Ben size bir mantık söyleyeceğim. Evreni yaratan varsa eğer o da tanrıysa evrendeki çelişkiler o tanrının olmadığını ve o tanrının Evrende yaşananlara hükümsüz kaldığını gösterir. Bu mantıksızca yanlış mı? Şimdi bana soruyorsanız şöyle söyleyeyim. Mesela bir klasik örnek gibi düşündüm. Bir adaya gittiniz, adaya düştünüz. Orada <gülüyor> ayak izleri gördünüz. Doğal olarak ne yaparsınız? İnsan izi, İnsan ararsınız değil mi? Çünkü ayak izini tanıyorsunuz. Şimdi sorun şu oluyor. Tanrı'nı neye benzelebilmediğimiz için neyin izini arıyoruz? Analoji yanlış. Yani biz hep tanıdığımız izlerden yola çıkarak bir yere gidiyoruz. Oysa ötekileştirilmiş, bütünüyle farklılaştırılmış bir Tanrı'dan ne yapacaksınız, nasıl gideceksiniz? Şunu söyleyebilirsiniz bana. Efendim dini metinler var, hiç işte bunlar. Bunlar bize yol gösteriyor, siz zındıksınız bahyede inanmadığınız için zaten hakikati göremiyorsunuz. Hayır, Allah'ın kâhı mıdır? Yok, yok. Din, dini ayetler, Kuran'a, Allah'ın ayetler. Evet, onu Allah diyeceğim. Allah'ın ayetler. Onu diyorum zaten. Zaten teoloji dedim, madem teoloji sempozyumu, teoloji Teolojinin müthiş bir sıkıntısını daha söz etmek isterim. Bana göre teolojinin en büyük sıkıntısı ve burada ilahiyatçı arkadaşlar da var, televizyonda çıkıp Allah diyor ki diye başlayınca ben usanıyorum. Şaka demiyorum. Ben ilahiyatçı olarak utanç duyuyoruz. Nedenini söyleyeyim, demin de söylediğim gibi, bir Tanrı muhalet-i tümül havalistir. Tanrı yaratıkların hiçbirisinin kelamı hiç kelamına benzemez, hiçbir peşede bir taşımaz. Bu yüzden İslam kelamı teoloji geleneği, de biliyorsunuz kelam mahluk mudur, kadim midir tartışması vardır. Gaza ile vardı noktayı söyleyeyim size, son nokta kendisini hayat tecrübesiyle bir doktoratizm ve ile ilgili. Vardı son noktayı söyledi. Evet diyor, laftan oluşan, söz ve harflerden oluşan şey diyor, beşeridir, Yaratılmıştır, malumdur. Ama diyor, her sözün altında bir anlam vardır, anlam. Buna da nefsi ya da manevi kelam diyor. O diyor tanrısaldır. Nedir bu tanrısal kelam diye soruyorsunuz. Metinle yanıt arıyorsunuz. Biz yapım etni söküyoruz, yapı söküyoruz, uğratıp ayarı tıran Benim bulduğum örnek şu yazarın çok müthiş bir örnek. Kölesini dövdüğü için diyor, padişahın huzuruna çıkan bir insan düşünün diyor. Padişah onu cezalandıracak, sen köleni neden dövdün diye. Tanrı kelama, elektrisat fitikaklı anlatıyor bunu, Tanrı kelama bölümünde. Hükümdarın önünde, kölenin asi olduğunu kırıklayacak diyor. Hükümdar soruyor, niçin köleni dövdün? O küresine dönüyor, diyor ki, kalk. İçinden de diyor ki, keşke diyor, kalkmasa da, padişaha onun bana isyan ettiği için dövdüğünü kanıpla sanmıyor. İşte söylediği şey çok ilginç. Kalk sözcüğü diyor bir kelamdır, sözel, bizim Türkçe'de k a l oluşuyor. Bu sözün diyor, şahit ettiği bir anlam vardır, o kişinin içindedir. Bu aslında kalkmadır. Buradan bir yere gelmek istiyorum. Belki sevgili hocam demin bana göre İslam yorumluarken tam da batın-i yoruma doğru kayıyordu. Bu İslam modernizmin hepsinde var. Tasavvufa karşı çıkıp, tasavvufun batın yorumlu aynen benim sevgim fikri. Gazali nereye götürüyor? Otomatikman işariyi tefsir nitelendirdiğimiz, metnin zahirinin bile Örnek verdiği örnek o, Gazali kadar zeki bir adamın, ben yani İslam kültürünün en zeki adamlarından birisi, bu açık kafeli bir Sinaa Farabi yıldır olmuş birisi olarak söylüyorum. En kendisini iyi ifade eden, felsefeciliyeceksiniz İslam kültüründe belki diyebileceğiniz en otoritelerden birisi kişi olarak kendini ifade ve felsefi uzunluğu kullanmadı açıkçası. Ona bakıyorsun, bunu anlamadığını zannetmiyorum. Nitekim batılilere yazdığı kitaplarda batılî yorumu nasıl reddeder diye baktım ben. Ancak o kendi kafasında bir İslam algısı oluşturmuş, genel bir dünya mantalitesi, İslam mantalitesi, eğer bir yorumu mantalitenin çok dışına çıkıyorsa ona itirazlarıyla atıyor. Yoksa... Onun Kur'an'la ilgili yaptığı yorumlar var, Kur'an işte bizim eski kültürden beri geliyor, her bittiği yedi anlamı vardır, batının batılı vardır, batının batılı vardır falan. Hatta şöyle diyor, şöyle diyorlar, İslam kültürüne müteş müteş bir kültür ki, ağlamdan, dini ağlama özgü görüyor. Mesela şeyde var, Farah ağabeyleri falan, çok, bunları konuşmuyorlar çoğu kez söylemiyorlar ama, diyor ki, din hakikati simgelerle anlatır. Niye hayal gücü düzeyinde? Niye? Ağabey öyledir. Halkın diyor eğitimini dinle yapacaksınız. Ama seçkinler diyor, hakikati akıl aracılığa ilerlediler. doğada ilerlediler. Onlar felsefeci olacaklar bence. Halka din, seçkinlere felsefe. Gazali soruyorsunuz, Kur'an diye Tanrı'nın eli ayağı yüzümüzü yüzü diyor, geldi gitti diyor, oturdum oturdu diyor. Aa diyor, avam için söyledi onu diyor. Ama seçkinler için diyor, rejsekemiz gibi bir şey dedi diyor. Onun benzeri hiçbir şey yok diyor. Dini metniliyle dikkat ederseniz neye bağlıyor? Karşıdaki algılayan insanın idrak derecesi ilişkilendirmeye çalışıyor. Şimdi geldiğim sonuç şu, eğer dini metin halkın idrak derecelerine bağlı bir metinse çok net söylüyorum artık bölümün yok. Bir zatanıza vay ve ötesidir. İslamda bunun adı Tenzil'dir. Tenzil klasik kültür bile bunu anlamıştır. Önce gök semasıyla. Cebrail'e ve peygamberin kalbine eder. Yani klasik kültürde, hipnostik felsefede çok açıktır bu. E, Türk ...splitüel olandan, ruhani olandan maddi olanı nasıl türeteceksiniz? Ya da pür spritüel olan, ruhani olan, maddi olanla nasıl ilişki kuracak? Südur kevbesi dediğimiz, gittikçe maddileşen, yetkinliği azalan bir hiyerarşi kurmakla mümkün. Bu aynı südurda var aslında öz olarak hiyerarşi ve hiyerarşisi. İşte İslam kültüründe vahiy, terzil yapının kullanılması Arap kafasında mı var? Yani Arap diyor ya Arap şunun farkındadır, anlıyor ya. Tanrı'nın bilgisidir de bütün kalemler çiçeği, mürekkep olsa denizler yine bitmez. Ya Kur'an, benim kitap getiriyorsunuz Tanrı bilgisi diye benim önüme. Arap bunu kavramış. Onun kafasındaki şey şu, Hasid Muhammed 23 yıl boyunca bir mücadele verdi. Karşılaştığı sosyokültürel olaylar vardı, sorunlar vardı. Bu sorunlara Tanrısal esinle yanıtlar verdi. Böyle inanıyor. Ve bir örnek ortaya koydu diye düşünüyor. Size söyleyeyim, şimdi Kur'an'daki tep bedya daimiyle nasıl Tanrı'ya işaret edebilir? Tanrı tuzak kuranların en iyisidir, nasıl ki şey yapabilir? Bunları anlamak için ilahiyatçıların <gülüyor> yeniden, bir kafa yormadarı, bu dönemlerde metin anlayışlarını yeniden gözden geçirmene gerekir diyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Çok açtık. <gülüyor>